Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Kamuyla Güreşteyiz. Açık Radyo 94.9'da. Bu yayın döneminin son programı. Evet, artık bu döneme son verdik. Arada dinlenelim diyeceğim ama dinlenmiyoruz tabii altta ya. <gülüyor> Yepyeni <gülüyor> bir edeceğiz. başlıkta. Evet. Başlık değiştirildi mi? Size sürpriz yani bize değil. <gülüyor> evet. Bize de sürpriz olabilir ama. Değil. Son mesleğimiz yok canım olmaz artık Keremcim. <gülüyor> Son mesleğimiz neymiş o son meslek? Son mesleğimiz Bahçıvan efendim. Hmm, Bahçıvan'dan önce bir e, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım istersen. Evet teşekkürlerimizi edelim. Evet kamusla güreş gmail.com mail adresimiz Twitter'da aynı isimle varız. ...Instagram'da da varız Allah şükür diyormuşum. Twitter'da e, hep paylaşıyoruz hem geçmiş yayın e, linklerimizi hem de bazı görselleri, bilgileri. Evet kaçıranlar oradan tek, tekrar takip edebilirler. E, dinleyicimiz Yeşim Balkan Hanım Efendi'ye teşekkürlerimizi iletelim. Eksik olmasınlar bugünkü destekçimiz. E, bugün teşekkür edeceğimiz çok kişi var. E, bize içerikle ilgili destekte bulunan e, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, tanıdıklarımızın yönlendirdikleri. Şimdi önce biz bahçıvan sözcüğü ile beraber çok mikro bir bahçe dünyası olan teraryumu da ele aldık. Bu konuda çok harika çalışmalar çıkaran Sutopya'dan İsmail Süzer'e teşekkür ediyorum. Keza dostumuz Cem Tanki'ye hem bahçıvanlık hem teraryum konusunda aydınlattığı başlıklarla ilgili... Ayrıca onun dışında tabii ki bahçıvan konusuna ele alınca... ...sevgili program arkadaşımız Benan'ı Botanitopia'dan <gülüyor> ...anmamak olmaz. Su Topya, Botanitopya. çok evet, evet. teşekkür <gülüyor> ediyoruz Evet, Benan T. Hamburg'tan beni yönlendirdi doğru kişilere. Önce Derya Hanım'a. Derya Hanım da Nezahat Gökyit Botanik Bahçesi'nde... ...bahçıvanlık eğitimi veren... ...peyzaj mimarı Nihan Muştal'a yönlendirdi beni. Hepsinin adını andım ümit ediyorum... Herkese baştan teşekkür doğru, doğru ediyoruz. Doğru kişilere yönlendirmiş sağ olsun. Evet sağ olsunlar. Ee, sözlüklerimize bakalım istersen. Bakalım. Ee, etimoloji anlamında bahçe farsçadan geliyor. Yani nişan yana bakıyorum bu arada. Farsça, bahça, avestaca da vahşah, e, mülk demek aynı zamanda. V ile mi? Evet. Vampirin e, V'si. Evet, evet. V, A, X, Ş, A. De vahşa diye <gülüyor> okudum ama belki de daha farklı okunuyor mülk demek Bahçıvan ise yine Farsçadan bahçe bahçe ban bahçe dönüşmüş. Bahçe gözeten bahçe bakan anlamı var. Sen Hı -hı. de etimolojide aynı devam et. aslında Keremcim, ben de de isme Sekiyu Boğlu, Farsçadan gelen kaynağını yani Bahçevan'dan gelen, bir de Bahçeven de deniyormuş, bahçıcı de Türkçesi, bahçe işlerine bakmakla görevli kimse şeklinde ilerliyor. Hı -hı. Zeki tezi de söyleyeyim istersen. Tamam. Zeki tezin acayip sözlüğünde babanan ee, sözcüğü var ee, Osmanlıca Bahçıvanlar anlamına geliyor çoğulu hı hı. Ee, Latince'de de e, Bahçıvan Ortulani aslında başında bir H var da Latince'de H'ler okunmuyor ya bizde de hmm. çabuk Latince biliyoruz <gülüyor> <gülüyor> biliyormuşuz gibi. Ortulani bahçıvan ve bu e, kökle türemiş başka birkaç sözcük de var acayip sözcükte. Ortikultura gene Latince bahçecilik bahçe imarı anlamına geliyor. Hmm. Ortulus ortaçağ Avrupa manastırlarında kurulan şifalı bitki bahçelerine verilen isim. Hmm. Ortuz zaten e, bahçe ve park anlamına geliyor. Böyle hmm, efendim. TDK bakalım. bakalım. Bahçıvan yine de Farsça Bahçıvan'dan geliyor. Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse. Hı hı. Satma fiili artık pek hani var geçerli ama genel algı olarak bahçıvan denildiği zaman pek satma işi gelmiyor. Daha çok yet, yani ürünleri yetiştiren kişi anlamında kullanıyoruz sanırım. Artık gelmiyor. Yani. İkinci anlamı daha önemli galiba anlamda. Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakımıyla görevli kimse. Daha çok bu anlamıyla kullanmaya başladık diyebiliriz Değil doğru, mi? Doğru efendim Bakalım çağrışımlarımız neler var Neler geliyor aklına bahçıvan dendiği zaman Ya Kerem benim aklıma tabii yeşil geliyor önce Biraz basma kalıp bir şey Ama bu yeşilden de Şimdi ben bahsettim ya Bu Nezahet Gökyet botanik bahçesinde bahçıvanlık eğitimi veren Nihan Hanım, Nihan Muştal biraz görüştük ee, ondan e, İngilizce'de bahçıvanlara Green Fingers dendiğini hmm. e, öğrendim. E, bir denk gelmiştim hatta bir iki görsel de e, kullanacağız Twitter'da ama kendi yaşadığı e, bir şeyi anlattı. E, çok etkilenmiş. Ben de etkilendim o anlatınca. Şimdi e, aslında e, Nihan Hanım peyzaj mimarı ve İngiltere'ye de bahçecilikle ilgili eğitim almaya giderken e, malum e, bizim gibi Doğu ülkelerinden, Müslüman ülkelerden e, batıya gidilince böyle havalimanlarında bazen bir eza çektiriliyor yani o Hı -hı. işte kontroller, bakmalar, sorular, sorgular. Ee, öyle bir sürecin içine giriyor. Ee, soruların arasında görevli kişi hani ne iş yapıyorsunuz falan dediğinde bahçıvanım diyor. Hı -hı. Adam birdenbire böyle sihirli değnekle dokunulmuş gibi bir değişim geçiriyor. Yüzü gülmeye başlıyor. E, ellerini alıyor e, falan. Ah diyor green fingers, siz diyor green Fingerssınız Ve geçin diyor. Geçin. Hemen hiç ee, öyle geçin geçin demezler aslında e, evet ha, benim de hitro, geçmişe o, dair anılarımız var maalesef havalimanında benim öyle bir geçme hadisem var ama e, ben de mi acaba bundan e, sonra öyle desem falan <gülüyor> evet, sen her yerde bahçıvanım bakalım ne olacak efendim sonra Nihan Hanım'ın şöyle paylaşımları oldu aslında kendisi peyzaj mimarı ve Nezahat Gökyet botanik bahçesinde çalışmaya başlarken hani bahçıvanlığını öne çıkartarak konuştuklarında o da böyle peyzaj mimarlığıyla bahçıvanlığıyla arasında bir kalıyor çünkü bizim toplumumuzda bahçıvana sanki daha böyle ikincil üçüncü il bir iş e, hmm. sanki sadece vücut işi yapan bir kişi yaklaşımı var. E, ama sonra hani ne kadar değerli olduğuyla ilgili Tabii tabii birçok bilgiyi barındıran yani bir işi yapıyor. Ve yeşerten, yaşatan. Evet. Var eden. var eden. Hatta evet. ee, güzellik yaratıcısı diye bir şey geldi aklıma Evet, yani, değil ne mi? güzel. Gerçekten güzellik yaratıyor. Çok doğru. Yaratıyor. Bir de hani bir meslek olarak da aslında bir yandan hani e ben düşündüğüm zaman belki hani algı öyle değil ama hep olumlu bir tarafı var değil mi? Hı hı. Hani yani öyle de bir şey diyebiliriz. Yani bir kasap dediğim zaman siyasetçi ya da hukukçu ne bileyim hani. Hatta yani öğretmen. içerisinde öğretmen vesaire soru şahitleri evet. doğururken hani bahçıvan denildiği zaman akla genelde hani böyle olumlu şeyler. Bir güzellik yaratıcısı işte bahçeler, çiçekler, Doğa. renkler değil mi? Sözünü Kurtarmak, temizlemek. Oldum. Estağfurullah. Ben Niyan Hanım'la konuşmamızdan birkaç ayrıntıyı aktarayım. Hı hı. E, mesela Çin biçen adamla bahçıvan arasındaki Fark dokunuştur gibi bir ifade kullandı. Kendisi de bir yerde rastlamış ve çok sevmiş. Ve e, bunun örneğini de e, gene bizzat bu Nezat Gökyit botanik bahçesi bilmeyenler varsa aslında Ataşehir çıkışında tam çevre yolunun kenarında evet. hani ilk kurulurken orada, yani. orada evet yani. O kadar egzoz e, dumanın içerisinde. Karbon monoksit yani, öyle, evet. gökdelenler falan demişler ki zaten ya burada olmaz botanik bahçesi. Bir şey Hı -hı. yeşertemezsiniz burada. İşte o da dedi ki e, bahçıvanlar sayesinde orada bir cennet yaratıldı yani o cenneti yaratan bahçıvan aslında o yüzden cennet sözcüğünü de ben seçtim e, hatta iyi ki varlar ve hep olurlar ifadesini kullandı. Elleri sihirli, dokunuşları tecrübeli bahçıvanlar dedi. Ifadeler çok hoşuma gitti, şiirsel. Bir de dünyamızın onların yeşile dokunuşuna, yeşil parmaklarına ihtiyacı var dedi. Hmm. Buradan da Green Fingers. Yani özellikle son dönemde değil mi yani? Evet. Şehir beton. Beton. <gülüyor> Şehir deyince aklımıza direkt beton geliyor evet. neredeyse... Evet. Otoboyollar. Evet. <gülüyor> binalar. Rin içinden bir yeşillik çıkartmak. Evet. ...yaratıcı... Ya ...manzaramızda gerçekten... ...sürekli bir betonarme görüntüsü... ...bizim iç dünyamızı... ...ruhsal halimiz de çok etkiliyor... Ee, ...sabah kalktığımda... ...bir ıhlamur ağacı var... ...baharla birlikte... ...hani güzelleşiyor... ...kesiyorlar her tarafın tarafını ama... E, ...ama baharla birlikte... ...iç halim, iç ruh halim de böyle bir... ...renklenmeye başlıyor ister istemez ama... Onun, ıhlamurun direk etkisi var çünkü... ...hem böyle koku, koku yayıyor... Hı. Hem de çok görseli, çok zengin bir ağaç. Hep böyle yeşilin, bu güzel kokuların, çiçeklerin içindeler. Ruh halleri daha olumlu mu acaba? Psikologlar böyle bir araştırma yapmış mıdır bahçıvanlar üzerinde? Bence kesin vardır. Vardır değil vardır, mi? Vardır, vardır <gülüyor> muhtemelen. Yani, yani Benim Sağaltıcı de, etkisi tabii ki var yani. Böyle o sağaltıcı etkiyi yaşamış bir bahçıvan tanıyorum. Arnavut'tu. Buradan hatta o bilgiye de geçebiliriz. Özellikle Osmanlı döneminde daha evet, çok Arnavutların... Arnavutlar var deniliyor. Evet, yaptığı Hı -hı. bir iş. Bir Arnavut Bahçıvan tanıyordu babam. Çok yaşlı böyle, elleri nasır içinde, hep çiçekleri öpen, koklayan, ağaçlara sarılan yaşlı bir adamdı. Hiç unutmuyorum. Ee, o yeşilin büyüsü ona geçmiş yani. Hı -hı. Öyle. Ee, en son olarak gene Nihan Hanım'ın söylediği sözcüklerden sabır ve doktora ekleyebilirim. Hı -hı. Çünkü çiçeklerin doktoru Bahçıvan Çok dedi. Çok ee, böyle başka ne geldi aklımıza kelime? Aslında hani yeşil dedin ama çim, çiçek, bahçe, bahçeyle bir işte botanik, cennet bahçesi söyledik belki işte Fransızca Jardin değil mi? Evet. E, yard var, İngilizce Garden var, Doğru. İşte İrem var işte. E, kullandıkları cihazlar, aletler anlamında işte bahçıvan makası, tulumları var. Evet, bahçıvan pantolonu. Çin biç maleti var. Bir de çin biç maletiyle birlikte özel bir şey de hatırlıyorum ben. Hani çin biçildikten sonra böyle bir koku yayılır. Evet. Ben o kokuyu çok severim ben. O, o aklıma geldi. Baharda özellikle çok olur. Doğru, ben de bazı fiiller düşündüm. Ekmek, dikmek, sökmek, düzenlemek, ehlileştirmek, aşılamak, yetiştirmek, kazmak Hı -hı. falan. Evet. Çok fazla Doğru. Sen sen bir şarkı arası verelim. Verelim. Ee, Zeki Müren'den gelsin klasik bahçevan. Evet... ben dürdüm. Açık Radyo 94.9'dayız. Bahçıvan kelimesine devam ediyoruz. Çağrışımlarımız var. Hı. Emek var tabii değil mi? Emek alın tere. Gerçek. gerçek anlamıyla. Gerçek anlamıyla. Terleyerek o güzellikleri yaratmak için hayli uğraşıyorlar. Çok eski bir meslek tabii yani bir yandan Twitter'da paylaşacağım da bir e, kutsal mabetlerinde, mabetler Nil Vadisi'nde de hani e, e, görseller var, e, resimler var. E, Kullanacak mısın mı yani? Kullanacağım. Evet. Ha, Kullanacağım. Ha, o açıdan. <gülüyor> yani Nil Vadisi'ndeki kutsal mabetlerde çalışan bahçıvan resimlerinden e, göreceğiz. Onları paylaşacağım Twitter'da. Hatta e, Mısır'da e, M.Ö. 30'da Mısır Romalıların denetimine geçiyor. Ee, o dönemde e, bahçıvanlık ve çiçekçiler yüksek bir itibarı söz konusu. Neden? Çünkü bir, büyük bir endüstri gelişiyor. Ee, Mısır'daki e, çiçeklerin hani satışıyla ilintili olarak hmm. ve çelenklerin hani e, ha, tamam. satışıyla Demiştim. ilintili olarak e, bu çelenkler de işte çiçekler de işte evlilik için, dini törenler için, ev içi kullanım için kullanılıyor ve işte pazarlanması vesilesiyle de. O dönem bahçıvanların ve çiçekçilerin itibarları hmm. artıyor. Tarihte tabii hani Roma sonrası dönemde işte Osmanlı'da, Çin'de vesaire yani birçok bölgede çiçek kültürüyle ilgili, bahçecilikle ilgili birçok ayrıntı var. Onlara girmeyeceğim ama o aklıma geldi. Onu paylaşmak istedim. Hmm, güzelmiş ben de gene öyle tarihle bağlantılı hatta ben iyice tarih öncesi mitolojiye bir gidebilirim hı hı. E, mitlerde bahçıvanla ilgili e, çok şeylere rastlamadım aslında böyle e, bereket verim falan olayı var ama e, Pomona ile Vertumnus'un hikayesi var Roma mitolojisinde hı hı. bu Pomona bir nüf aslında meyve ve meyve bahçeleriyle çok ilgilenen e, bayağı bahçıvanlık yapan bir nüf ve e, evlenmeyen evlenmek istemeyen kimseyle birlikte olmayan bir kız e, Vertumnus da e, kılıktan kılığa girerek ona her gün meyve götürüyor sepetinde kendini hmm. sevdirmek için neyse sonra kimliği açığa çıkıyor falan e, diyor e, işte ninfe meyvesiz ağaç neye benzer diyor hani e, bir meyve vermemiz lazım, ee, biz de birlikte olalım. mı getiriyor. Ee, ve sonuçta e, birleşiyorlar ve e, daha sonra da kendi meyvelerini, kendileri yetiştirerek böyle bir bahçıvan tiplemesinin olduğu hikaye var. Ee, daha bilinen tarihe gelecek olursak e, Clifford Cannon'ın halkın bilim tarihinde Hugh Platt diye e, birinden bahsediliyor. 16. 17. yüzyıl döneminde yaşamış. Hem bahçıvanlık hem kimya ile ilgilenen bir adam. Hani o dönemin halktan çıkıp çeşitli günlük işlerden bilime doğru giden kişileri hep ele alıyor ya kitap. Hı hı. Böylece tarımsal pek çok deney yapan, bazı buluşlarda bulunan bunların kitabını yapan biri. Çünkü tarım hı hı. da aslında bir yanıyla bahçıvanlığın e, tabii, içine giriyor. Yani, kendi kayınpederimden biliyorum. Yani bir yandan hani çiftçilik ve bahçıvanlık aslında bir birlikte de hani yürüyen birçok bir, bir yerde bir meslek. Çünkü işte bir yandan işte tarım faaliyeti sürdürürken kendi bahçeleriyle de uğraşıyorlar. İşte çiçekler ekiyorlar. İşte ne bir meyve sebze de ekiyorlar. Aşılıyorlar. Yani tabii tabii. Doğru gene bu tarihe paralel Enis Batur'un 40 bahçe bahçeyle ilgili bir başlık var aslında ama o bana bahçıvanla ilgili de pek çok şey düşündürdü. bir kere bu Fransız bahçeleri malum işte hmm. Tulyer bahçeleri, Lüksemburg ne bahçeleri. Kadar güzel bir bu arada. Evet, sen çok seversin. Ben o kadar düzenlenmiş bahçesi sanırım sevmiyorum ama Öyle bir şey var bende Hı. fakat Enis Batur'u düzenlenmiş bahçelerden çok e, bahsetmiş e, bir kere onların e, ana e, malzemesi olan şimşirden bahsetmiş şimşir Hı. neredeyse hani heykel tıraşın malzemesi gibi bahçıvanın da e, pek çok şekil verilen böyle işte kalpler geyikler tavşanlar yapılan bir çalı türü vardır ya o şimşir. Hı hı. Ee, sonra labirent sözcüğünü öne çıkartmış. Ee, hı hı hı. Meşhur gene o bahçelerde labirentler vardır. Orada önemli film kareleri vardır. Keza, Keza İtalyan ve İngiliz bahçeleri, Babil'in asma bahçeleri, Çin bahçeleri gibi. Yani her kültürde geçmişten bugüne gelen bayağı önemli bir meslek aslında bahçıvanlık. Evet. Yaptıklarıyla. E bir yandan da ayrışmayı çiti falan da aklıma getiriyor yani. Ha, evet sen sosyal <gülüyor> yanına değinmiştin. Yani biraz sosyal anlamda da baktığın zaman bahçıvan genelde birinin yanında çalışan alın teriyle çalışan ama birinin yanında çalışan genelde bir meslek erbabı. Dolayısıyla çağrışım anlamında da hani bir zengin fakir ayrımında da ...gözetmeden... Hmm, zenginin bahçıvanı var diyorsun. Zenginin bahçıvanı var tabii <gülüyor> yani. <gülüyor> Genelde öyle ya da kralın ...hani bahçıvanı var. Sarayın bahçıvanı. Sarayın Şimdi bir de var. kamunun bahçıvanları var. Evet. Kutsal mabetlerde var ha, tabii eskiden. yani öyle durumlar söz konusu. Bir de bir de bir de yabani otları temizleme hikayesi var. O da çağrışım olarak aklıma geldi. Evet hani doğru. Temizlemek, arındırmak. ...yabani olan şeylerden kurtarmak gibi... ...doğru... Evet, ...o Eylemler... bakabiliriz. ...eylemlerden biri de o cidden... Hı -hı. ...temizlemek, kurtarmak. Hı -hı. Efendim ben... E, ...teraryum sözcüğünü de bahçıvanlığa... ...çok e, yakın buldum. Şimdi terra malumunuz toprak... E, da ...bina, yer... E, yap, ...yapma manalı... ...topraktan oluşturulmuş... ...küçücük, mini, mikro bir bahçe... ...söz konusu ve onun... ...bahçıvanı da teraryum yapan kişi... Hı hı. ...şimdi teraryum yapan... ...iki artık ahbabım... ...dostum diyebileceğim kişi var... ...biri gerçekten çok güzel şeyler... ...çıkaran Su Topya'nın ...İsmail Süzen'i... ...öbürü de Cem Tanki... ...Cem aynı zamanda bahçe işiyle... ...bahçıvanlıkla da ilgileniyor... ...onlara birkaç soru sordum... ...mesela bu teraryum nasıl ortaya çıkmış... ...1800'lü yıllarda... ...İngiltere'de hava kirliliği... ...o kadar fazla ki... ...dedi İsmail... Ee, o dönemde bir botanikçi hatta botanikçinin kim olduğu bilgisini de Cem Tanki'den aldım. 1827'de Dr. Nathan Ward ee, daha kapalı yerlerde başka deneyler çalışmalar yapıyorlar. Güve kozalarını biriktirdiği kavanozlarda yeşermeye başlayan minik bitkileri fark ediyor. Hmm. Ve o noktadan itibaren... Bir yeni bir sanat doğuyor diyebilirim. Bahçe sanatı. Ee, kavanoz içinde kurulan bir ekosistemden bahsetti İsmail. Yani fanusun içinde gündüz oluşan nem. ...geceliğin toprağı su şeklinde dönüyor... ...keza Cem bunu tropikal bölgelerdeki şeye benzetti... ...yani yağmur yağar, buharlaşır... ...sonra tekrar yağmur yağar, tekrar buharlaşır... ...bir döngü var... ...o döngüyü kapalı bir fanus dünyası içerisinde yaratıyorlar... ...ve orada bir bahçe yaratıyorlar aslında... ...o da bir bahçıvanlık... ...üstelik şehrin kirli havasına maruz kalmayan bir bahçe... Ee, sonra e, bir takım e, alet edevatlarına baktığımızda sen bahçedeki bahçıvanın alet edevatından bahsetmiştin. Şimdi alet edevat dışında bahçede ışığa güneş olarak ihtiyaç var. Ama teraryum dünyasında o biraz daha yapay bir ışık. LED... ...tabii ki güneş ışığı da kullanılabilir... ...ama yosunlanmaya neden oluyor... ...yani yepyeni bir... ...kapalı ortam... ...cam içi, bahçesi... ...yaratılıyor... ...neler kullanılıyor gibi bir soru sorduğumda... ...mesela farklı topraklardan... ...bahsedildi... ...işte Cem soil denilen... ...çürümeyen, mantarlanma yapmayan... ...bir granül topraktan bahsetti... ...keza Driftwood denilen... ...doğadaki kurumuş ağaç, dallar... ...parçacıkların kullanılması... Ee, söz konusu ee, gene İsmail nem isteyen bitkilerden, yosunlardan e, bahsetti. Yani çok yaratıcı bir şey. Bahçıvanlığın her ikisi de hatta sen şeyden bahsetmiştin tam şimdi ona geçebiliriz. Teraryum değil ama hani Roma'ya e, barbarlar diyeceğimiz Germen ırkları kuzeyden geldiklerinde yeni ürünler getiriyorlar Tabii. dedin. Hı hı. Ee, onların getirdiği yepyeni ürünlerle yeni bir bahçıvanlık e Tabii hani dönemsel olarak tarihte ki işte atıyorum bu göçler vesilesiyle, istilalar vesilesiyle sosyal hayatta da işte toplumsal hayatta da bazı dönüşümler oluyor. O dönüşümlerden birisi de tam bahsettiğim üzere Avrupa'da hani böyle büyük bir istilacı hareketiyle birlikte Avrupa'daki demografik yapının değişmesiyle birlikte bitki ve yiyeceklerin de hani getirilmesi durumu söz konusu. Yapayım şeyler. Geçmiş programlardan hatırlarsın işte. Patatesi. Eski ve yeni dan evet. dolayı dönüşümler. O, o anlamda bahçe bahçecilikle ilgili, bahçıvanlık bilgisiyle de ilgili dönüşümler, değişimler oluyor ister istemez. Evet, yani bahçıvan sürekli kendini yenilemek zorunda. Yani İsmail de bana sabır sözcüğünü kullanmıştı. Ve işte yaratıcılık, sürekli yeni şeyler yapma, onlara açık olma. Gene teraryumla ilgili birkaç sözcük. E, paylaşayım işte e, aslında 3-4 santimliği de varmış bu teraryumların hani 20-30 santime kadar çıkıyor öyle küçücük bir bahçe ama 20-30 santimi geçenlere de vivaryum deniyormuş bunu hiç hmm. duymamıştım mesela e, Cem aynı zamanda e, bahçe işleriyle de ilgilendiği için bazı kelimeler paylaştı bizimle ziraat Sera, işte yarma aşı, kakma aşı, tabii ki gübrelemek, gülcülük bambaşka bir alanı dedi bahçıvanlığın. Budama çok önemli bir yanı. Hmm. Bitki anatomisi deyince gene sevgili Benan'ı ve Botanitopya'yı anıyoruz. Benan deyince işte Benan'ın bir programda bahsetmiş olduğu gezgin bahçıvan ve bitki ressamı George Dionysus Ehret'ten de. Ha. ...bahsedebiliriz... Evet. ...Almanya, Heidelberg doğumlu... ...işte botanik kitaplarında gördüğümüz... ...işte bilimsel çizimlerin... ...temel kurallarını belirleyen... ...anlatım tekniğinin öncesi olarak bilinen birisi... ...mesleğe gezgin bahçıvanlıkla başlıyor... ...birçok kişinin bahçesinde... ...gerçekten alın teriyle çalışıyor... Ee, isteyenler Topya'nın açık radyodaki arşiv notlarından bulabilirler, bulabilirler evet. e, takip edebilirler. Sırf bir de benim de böyle küçük program. bir not var. Osmanlı saray, saray kasaplarının yılın belli dönemlerinde merhametlerinin azalmaması için ...bahçıvanlık görevi yapmaları... Çok, ...çok hoşuma güzel, gitti bu. Çok güzel. Ee, onu da paylaşmak istedim. Ay, Sanırım ben bu yayın dönemini bitirmek üzereyiz. Ben ama da... sen cüm son cümleyi söyle. <gülüyor> Söylemek Hadi bakalım, söyle Şimdi bir sanatta Rafaelon'un Güzel Bahçıvan Kızı resmi var. Bahçıvanla ilgili onu paylaşacağız Twitter'dan. Bir de bu çok kişisel olacak ama... ...Ceri Kozinski'nin Bir Yerde diye bir romanı vardır. Çok evet. tavsiye ederim. Keza Peter Sellers oynamıştı... ...Merhaba Dünya diye filme de çekildi. Orada aslında aklı kıt bir bahçıvandır başrolde... Olan Hı -hı. Ve aslında kitle kültürüne alaycı bir bakış söz konusudur ama kahramanda Bahçıvan olan inanılmaz güzel bir eserdir e, paylaşıyoruz. Ve bu yayın dönemini bitiriyoruz. Bahç Bahçıvan çiçeklerle, güzellik yaratıcısıyla bitirmiş olduk. Yeşillikle. Yeni yayın döneminde görüşeceğiz sanırım. Sanırım değil görüşeceğiz. Görüşeceğiz. <gülüyor> Hoşçakalın, iyi haftalar. Hoşçakalın, iyi haftalar.